Buongiorno Ankara. Pepper jam gourmet pizza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito tutti. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Radyo Otilesi'nin odan sabahlar devam ediyor. Radyoların başındaki ne bir kez daha günaydın diyelim. Kalasların uzunluğunun 3 buçuk metre olabileceğini hatırlatalım ve programımıza başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İlk başta bunu açıklama zaten çok önemli. İnsanların kafasında soru işareti. Dinlediğinden bir şey anlamıyor. Anlamıyor yani herkesin kafası kalaslar ne kadar uzunluğu kaç ne kadar olabilir falan. Hoş bulduk. Good morning'ist ve dinlediğin haberlerden nasıl mesela ne vardı zamanında dinlediğin, dinlediğin haberlerden, haberlerden ne vardı özetler. <gülüyor> Dinlediğiniz program olmadan önce dinleyeceğiniz programdan özetler cümlesi olarak bence çok güzel özetledi. Bu Burada arada bakıyorum hiç yok o reklam gibi bir korkum var ama ilerleyen dakikalarda karşımıza çıkar diye de bir umut var. Umut. Hep bir umuttur yaşatan Zamansız insanı. Zamansız ve mekansız o reklam. Hiç kafana takılmasına göre. Ama zaman ve mekan mefhumları yok ama uzunluk ölçüleri çok net bir şekilde. Sabit. 3,5 metre olarak veriliyor. Metrik birim kullanmaları da ayrı bir güzellik. Çünkü orada İngiltere'den bir hadise var. Evet. Herkes orada zannediyor ki fit, fit falan filan. Hayır. Metrik sistem. Değil. İngiltere'den bir kez daha sevgiler diyerek programımıza başlıyoruz. <gülüyor> Günaydın hepinize. Yağmurlu bir Ankara sabahından gucak dolusu ne kadar mesela? Yağmur bütün gece yağdı mı? <gülüyor> bütün gece ya biraz yağdı. Yok. Sabaha karşı başladı. Öyle mi? Evet. Ç çıpıtık çıpıtık yağıyor çünkü. Sabaha karşı ufak ufak çiselemeye başladı. Ee, ilerleyen saatlerde bu sisle beraber yağmur da ortadan kalkacakmış. Öyle bir, mi? E, bir güneş açacakmış. Bir güneş, ama açacakmış, güneş açacakmış. Ama ne güneş açacak? Ama yani hiç... Ama bugün böyleyse yarın da öyle olur diye düşünmeyin. Yarın sağnak bir ya yağmur ama. hakim Aa, olacak diye düşünüyor. Güzel söyledin Oktay. Aralığı yaşamaya başladık yavaş yavaş. Evet bakalım hafta sonu neler oldu? İsterseniz şöyle bir göz atalım neler oldu? Sevgili Alex... 8 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı biliyorsun. Evet. Ee, en sevilen futbolcularından biriydi. Hem Fenerbahçe hem Türkiye'nin herhalde. Türkçemize bir Alex değil kalıbını sokan değerli futbolcu. Hafta sonu son kez takımı hangisiydi? Koritiba mı? Öyle bir takımı var işte. Koritiba ile son kez forma giydi ve futbola daha veda doğrusu, futbola veda etti. Aslında ona herhalde en sevildiği ülkelerden biri olan Türkiye'de Futbola veda ettiğine Olmadı Futbola be Ege. Futbola teknik direktörlük de yapma şeyini bırakıyor mu? Değil değil mi? Öyle yok bir yok. Şey yok. Futbol değil Aktif futbolculuk yaşantısına, çok sevdiği futbolculuk mesleğine son veriyor. İşte şey futbolcu olmuyor değil mi? Yok. Teknik direktör futbolcu sayılmaz. Evet, ama ama şu... futbol yaşamına veda etmişti sayılmaz. sayılmaz. Yani Ama teknik şey diyorlar işte. Yapacaksak. Çok iyi futbolculardan iyi teknik direktör olmaz diye bir şey var ya. Herkesi kendi gibi zannediyor çünkü. Ha, yani doğru onu koşması orada şey yapması lazım. Yani işte herkesi Yapanlarda. kendisi gibi biliyor diye. O yüzden böyle sanki Alex'te bizim nazarımızda çok iyi futbolcu olmaz mı? Hacı kötü mü oldu mesela? Hacı, Hacı şöyle oldu. Hacı, Hacı de Hacı aslında... sinirli oldu. Evet, biraz asabi oldu. Yani bıraksan şortunu çekecek girecek gibi sahaya. Lan o öyle Tabii bunu Romence genel olarak şey yapıyor. Yani olursa olur olmazsa ne yapalım şey zamanında seyrettiğimize sayalım yani. Peki Gerçi eski futbolcu olsanız Hı. teknik direktörlük mü spor yorumculuğuyla mı devam edersiniz yoksa başka bir sektörde Nerede? Mu? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Hmm, ben galiba şey olurum. Teknik direktör olurum. Emekli olurum galiba Yok Oktay Yani gitkisine... madem hazır emekli olmuşum futbol dünyasından Hiçbir daha girmeye gerek yok Ne yaparsın kendisine bir dükkan açarsın hmm. Ama en iyi bildiğin şey ya öyle düşün E tamam mahallede falan konuşurum ben yine canım Para karşılığı yapmaya gerek var mı? O da doğru ne Güzel kadar Zaten veda etmişsin paranı zaten kazanmışsın Kazanacak Ben herhalde kadar. reklamlarda oynardım ya Şey gibi Asas anlamadım herkes bir şey vardı ya Tugay mı? Tugay gibi falan. Böyle ha. değişik reklamlar. Wi-Fi'ye... <gülüyor> 2000 kaç senesiydi hatırlamıyorum da. Çok yakın zamandı. <gülüyor> yani. Yakın bir zamandı wi fiya böylesine. Ya. Çok güzel bir adamdı. Neyse. Evet başka ne oldu Oktay? Sen bir şey yap. Genel gündemi belirleyen. Başka hanım. ne oldu? Ee, 3 Ağustos 1997'de geçirdiği trafik kazasıyla roketleyen Prenses ait 5 elbise. Ki hala o kazanın şeyi çözülemedi değil mi? Abi. Yok evet hakikaten gizli servis mi yaptı? Çözüldü de kapatıldı mı? Bilemiyoruz onu da. 5 ee, elbise Los Angeles'da bir açık aktırmada alıcı bulmuş. 5 elbise... Ne kadara gitmiş? 1000 dolara alıcı bulmuş olabilir. Hı. Ama hangi elbiseler o da önemli. Ya bir tane böyle yeşil bir elbisesi vardı ya. böyle Sır omuzları e, şey yapan... Tamam. Şöyle omuzlardan tamam. inen. Tamam onu biliyorum o Z yakalı. Tek parça. He ata onu yeşil stilettosuyla beraber giymişti hatırlarsınız. Tamam, çıkmış. kısa olduğu dönemde. Yeşil stiletto ve opak çorapla beraber mi giyiyordu? Çorap yok. Ayakkabıya kadar uzun. Ayakkabı yani. Sadece ayakkabının burunları görünüyor. O diğer elbiseyle opak çorabı giyiyordu. <gülüyor> evet, opak çoraplı kıyafet ayrı. Onu satmışlar mı Oktay? Ee, ve yok. çorapla beraber mi? Yok, o yok abi. Opak çorap dahil mi? Opak çorap dahil değil. Aa. Ayakkabı da yok zaten. Ben hatırlayın diye ayakkabıyı Tamam, tamam, yapacağım. tamam. Vallahi o elbise güzel markası ama. Bir tanesi yani... o. <gülüyor> Ona ben bir şey veririm yani. Ona ben 300 dolara kadar verdim. Bir tane hani şeyle inci kolyesiyle tak giydiği bir elbise vardı. Ne rengi? Krensesin. Beyaz. Kırık beyaz. Kırık beyaz ha. Böyle Ben e Beyaz değil. Kapalı olan. Bu. Omuzlarından itibaren evet kapalı ama omuzlarından itibaren böyle tül. Aa. Böyle dantelli Ay o çok maça giymişti. He? Ne maça maçına? giymişti onu. Maça giymişti dedi şey maçı polo maçına. Polo maçına giymişti. Polo maçına. Saçlarının şey olduğu dönemde tamam. hatırlarsınız onu. Tamam. Onu bilirsin. 1-200 dolarda o eder. Valla ben 5'ine birden hepsini alıyorum. Beş yine birden düşünelim. 1500 de sen 1500 dolar. 700, 800, oradan 400 de ona vereceğiz kalasların boyu 3-3.5 metre olabilir Oktay. Ne kadar vermişler Oktay? İyi para versinler ya. 500 bin dolar vermişler abi. O. İyi para. Aa, iyi. Elbise İkinci kıyafet edin. için demek ki biraz daha yeni yeni güzel bakım yapsaydı. Temiz giyeceksin abi. Bir milyona rahat temiz giyerdi. Bu bahsettiğimiz elbise iki elbise ve bir tane de bu siyah beyaz çizgili bir elbisesi tamam. sağdı yine. E, Kaleme tek elbise. mi? Kaleme tek mi Oktay? Diz üstü yok. Böyle direkt iner. Kalem değil de böyle biraz e, kemerle kullanırdı onu. Anladım. E, o, o dahi Değil. Bu e, üç elbise özellikle e, kişisel tercihse yakın arkadaşı e, Catherine Walker tarafından dikildi. Evet. Onu biliyorsunuz Catherine evet. Walker deyince şimdi elbiseler daha da iyi canlandı Netleşti. herhalde gözünüzde Peki e, elbiseleri kim sattı? Bu tadilat için Catherine Walker'a geri gönderdi ondan sonra öldü. ama tamam konu kapandı ben bunu birkaç seneye okuturum mu demiş Catherine Walker? Yok bu zaten e, gelen e, buradan elde edilen gelir direkt baş olarak hayır el, kurumlarına roket verdi canım hani böyle bazen e, ölünce e, işte ha, ölenlerin el, kıyafetleri böyle bazen şeye konur ya dışarıya konur bir yere verilir. Ayakkabı, ayakkabı koyulur verilir. ya mesela Buckingham Sarayı'nın önüne iki tane ayakkabı koydular mı? Buckingham'ın önüne koyulur. Buckingham Sarayı'nın önüne koymuşlar mıydı? Onu hatırlamıyorum ama Ama bu, saraya koymamışlardı çünkü o zaman boşanıktılar ve zaten. Boşanıktılar doğru. Boşanıktılar. Ama olsun yine geliyor. Ailesi yine vermiş şey yani bu kıyafeti? Tabii canım ailesi vermiş. Hmm. Ne olacak yani hmm. arkadaşı tercesini tekrar gönderecek hali yok Gittikten sonra. Hmm. E, ondan sonra e, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 500 bin dolar güzel güzel satıldı demişler. E Yorumlar bu, öyleymiş. Diyan da çok kıyafeti vardır da parça parça çıkarmak lazım. Şimdi hepsini birden satsam bu kadar para etmez. 5 evet, par yıl sonra 3 tane daha, daha. tabii beş tane daha bir de oktay böyle eski moda şeyler yeniden gündeme geliyor ya hı hı. onu bekliyordur bütün aile ha pardon ya 97 yılında bu kazayı geçirmeden hemen önce bu beş elbiseyi bu e, sipariş mi vermiş bu kurumlara hediye etmiş zaten He. yani siz bunun zamanı geldiği zaman satarsınız diye a aynı bizde masal abacı yapardı bizde eski elbiselerini böyle muazzez Abacı veya muazzez Ersoy tam olarak bilemiyorum. Gönül Yazar'ın yaptığını ben biliyorum. Ha, yani o eski çünkü kıyafetlerini... bizde bir tane Gönül Yazar'ın elbisesi var. O yol, o yolla alınmış. Bu senin geçen gün giydiğin mi? <gülüyor> evet. Sırtı açık bırak. Sen bize geldiğin zaman giydin. Tamam. Sırt. Sen geldiğinde işteydi ya. Ben çünkü bende bir tane Abacı'nın elbisesi vardır. Bana biraz kısa geliyor gerçi hani Abacı'nın boyu biraz şeydi. Ona full şey bana böyle biraz mini gibi duruyor ama çoktu ben memnunum yani. Yani ben o müzayedede de çok parada nakitti ya. Ben hmm. nakit olduğunu bilmediğimde Faruk Tınaz'ın iki tane şort mayosunu almıştım sadece. Faruk Tınaz'ın mıydı o şortlar? He he. Yani hmm. onu giyiyorum ara ara Sen kaçırdın esas fedonun donları vardı Evet donları onları alaydım. alacaktım ben. Şey, Onlara slip, yöneldim. Slip şey. Don dediğin mayo yani beyaz mayosu vardı fedonun Şey dediler yani nakitle çalışıyor O zaman ben de orada Faruk Tınaz'ın şort mayosunu aldım Bir şey diyeceğim o Faruk Tınaz'ın Tınaz e, Şort mayosu Yıldırım Mayruk muydu? Yo. Kim yapmış onu? Sahte çakma Ha öyle mi? Tabii. <gülüyor> hmm. Olsun be Olsun. olsun. Biraz ağ delinmiş içindeki Onun düşündüğü hiçbir sıkıntısı yok eprimiş mi? Normal mayonun üstüne giyiyorum ben zaten. Normal Faruk Tunaz da o şeyde öyle demişti. Mayonun üstüne giy, ya yani Plaje giderken falan. Faruk Tunaz ne yapıyor acaba ya? Bakalım Oktay. Bir Vatiş, telefon edeyim Faruk, mi? Ne dersiniz? Sen bir telefon et. Sabah sabah Faruk abiye de bir hoşluk olsun yani. Valla selamlar. Buradan selam gönderelim o zaman. Faruk Tunaz, Gönül Yazar ve Yıldırım mayra Bütün isimlerini e, saydığımız herkese. Ve tabii Muazze ki Catherine Walker abi. Tabii muazzez abacıyı unutmayın. Şüphesiz. Abacı. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Bir right phone alırız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay getit right phone deyince tabii müzik dünyası çalkalanıyor hepimiz için üzüntü. Ne no oldu Fahir? Hiç Gene... bundan bahsetmemişler bu arada. Özür dilerim. Nurşah'ın bizimle ilgili güzel bir yazı yazmış burada ona duyuralım dinleyicilerimize. Oktay sen onu. Rita White yani rete edebilir misin? Retweet ediyor muyuz öyle şeyleri? Öyle evet, güzel şeyleri edelim arada ya. Güzel şeyleri. Güzel şeyleri abi. hiç etmiyoruz biz ya. Hiç etmiyoruz. Çirkin onu şeyleri. sen ya. fark etmedin mi hiç? Ölgü, hiç etmiyoruz. Sıfır yani. Övgü tweetini retweet etmek ayıptır tabii ki. E tamam yani, i̇şte, biliyoruz ama bu. Gerçi burada bu bir yazı var. Şey bu, blog var. bu blog yazısı. <gülüyor> blog yazısı retweet edilebilir. Hiç, retweet. hiç konuşulmayan bir prensibimiz diye ben çok seviyordum. Vallahi hakikaten. bana çok ayıp geliyor ya. 35 bana milyon da. takipçisi var yine çok tatlıydın canım diye tweet gelince onu retweet ediyor. Tamam. Ha, sen neyin derdindesin ya bırak Allah aşkına aa ne güzel söyledin Öge bana ayıp geliyor da hiç yani ayıp olmayabilir o tip şeyler <gülüyor> arkadaşlar bir dönem kapanıyor diyorum siz burada neyin derdindesin Ama kapasın hangi dönemmiş faiz. o Coldplay dönemi maalesef sizlere ömür İngiliz Aha. rock grubu Coldplay'in solisti sevgili Chris Head Full of Dreams'de grubun birlikteliğinin sona ereceğini açıkladı bu daha sonra tekrar bir, ara gel bir araya gelmeyeceğiz anlamına gelmiyor ama yani bu da son demiş yani en son son bu olsun demiş herhalde kendi aralarında böyle şeyleri var bir şeyler oldu ne oldu ne bitti ben tam da bilemiyorum. Valla ben Güvenit Evet Chris Martin ondan da boşandı o galiba. Ondan da boşan ondan sonra toparlayamadı. Demek ki Güvenit Petromuş grubu bir arada tutan. Bak buradan da o çıkıyor. Biz de Gibbono'nun Peltrov'u çok da şey yapmayız Çok da tutmayız ama Çocuklar kimde kalmıştı? Çocuklar Bir tane değil mi onların çocukları? Apple. İki tane Bir Apple'la Apple'da, Moze... Apple'da Martin ha, miydi? Apple Mozes'ı ya iki isimli Yok tamam i̇ki doğru tane, İki tane Kızın adı Apple, oğlanın adı, adı Moses. İki çocukları var. İki çocukları var. Birini biri, birini biri diye düşünüyorlardı ama öyle olmadı galiba. Annede kaldı. Eyvah. Annede mi kaldı? Annede kaldı. Ay. Annede çok melun bir kadına benziyor. Niye anneye canım Givanert Petrova siz o Valla kadar... tatlı bir kadındı. Sonra bu böyle bir kocasının özenli bir şarkı söylemeler, bir şeyler falan. En son Oktay mesela Glee'de şey oldu o kadında. Tiksindi. Hı -hı. Bayağı da eskidir Tiksinvam. <gülüyor> yani düşün bayağıdır Gitmiyor tiksindir. zaten evlerine gitmiyor. Ama görüşmeyi kestin iyi oldu Oktay. Hayır, biz çok sık görüşüyorduk. Sen biliyorum biliyorum yediğiniz içtiğiniz ayrıydı. Ayrı gitmiyordu. Ayrı gitmiyordu. Ee, gerçi sonra Chris Martin, yani biz şey zamanda tanıştık. O zaman çok seviyorduk biz. Great Expectations. Hı -hı. O zaman tanıştık. Çok sevi çok seviyordum kendisini. Sonra bir bozuldu. bozuldu bozuldu. İşte çok işte iç içe olmanın da de de dezavantajlarını yaşadınız. Yazık... Royal Tenement'da da bak iyiydi aramız. Oktay'ın ondan mi? sonra bozuldu. Iron Man galasında Oktay Sırrat'ına bakmamış. Ya... Ben zamanda hatırlıyorum. Chris şey diye geziyordu. O öğretmiş Oktay. Tadi ayrı olanın. Kabı ayrı olur. Öyle değil diyordum. Tabii Kabı ayrı olanın. Tadi ayrı olur. Ay nasıl sempatikti o Vay, Chris. Ay neler neler öğretimler öğretimler katıldı ya. Ben hatırlıyorum. <gülüyor> Oktay'ın verdiği Ne kaldı? söyledi Coldplay orada sevgili Chris? Uzaylı taklidi yaptı. Orada. Ha uzaydan gelen bir şeyin... <gülüyor> Ve Türkçeyi öğretmesiyle ilgili taklitler ve espriler ve yaptı. daha neler, neler Sonra onu taklit bir çocuk daha çıktı. Evet. Aynı olimpiyatlarda. O sene çok tutulmuştu ama o yani. O sene zaten herkes çok yürüyordu. Ben ne? dedim bu hadi 17 Aralık süreci bilmem ne falan bir şeyler başladı ya. Hı. Aralar bozuldu. O çocuğun hatırına dinleyicilerimiz varsa Türkçe Olimpiyatları uzaylı taklidi diye bugün e, Google'da bir bak, arasınlar. Onu, bak onu retweet ederiz nasıl işte. Nasıl gülüyor bütün bakanlar nasıl neşeli. O günden o kahkahaların hatırına tekrar aralar düzelir diye düşündüm ama uzaylı ay. taklidi bile etmedi yani. Ay ya ya işte neyse neyse. Hafta sonu neler oldu derken bir taraftan da sevgili Barack Obama'ya da büyük geçmiş olsun. Ay geçmiş şey olsun ya. Başkağın e, geç, geç gün dediğim geçtiğimiz gün. E, hafta sonu cumartesi günü bir boğaz ağrısı ay çocuklar ben yutkunamıyorum derhal beni hastaneye götürün bir fena alıyorum diye onlarca korumalarla birlikte açılın açılın ben başkan size ne diyorum ne diyorsun bir kötü görünüyor barak evet, obama doğru demiyorum mu ya birden çöktü, birden, birden çöktü dedin sen birden çöktü canı sıkkın o, onun tamamen şey değil. psikosomatik canı, psikosomatik de değil ya canı sıkkık falan diye sıkkık hatta ya, yani canı sıkkından bir adım öte canı sıkkık Sıkkık, sıkık yazılı, sıkık yazılı, Ne olmuş? Sıkık. Geçmiş olsun valla. Koşlara koşlara götürmüşler işte boğaz kültürü falanlar, <gülüyor> filanlar. Yok akciğer filmi, he değdi, döydü derken reflü çıkmasın mı? Yiyip yiyip yatıyor diyor. Donutları evet. Lap, lap, evet. lap lap lap gece lap, lap Hakikaten öyle, şeyde de öyle, uçakta da öyle, her yerde öyle. Şimdi bunu hep yemekli toplantıları oluyor. Orada konuşmaktan İddial yiyemiyor. İddai zaten. Akşam bütün toplantılar bitince... İçim ezildi. Michel bana bir şey hazırla. Aman vardır bir şeyler diye. Michel de böyle bir kalksın bir tane şey yapsın, süt yapsın, bey beypazarı kurusu Hiç yok onlar. E, ne, e, yapıyor? ne yapıyorlar? Donatlar lap lap lap şekerli şekerli. Bizi şey söyleyeyim mi? Reflü üzüntüden de oluyormuş. Evet stresten. Esas ondan demiş. <gülüyor> Öyle Büyük şey geçmiş de olsun başkanı. Ee, geçmiş olsun. Hadi hayırlısı olsun. Bundan sonra yediğine içtiğine dikkat edecek. Reflü ıpsın ileri şeyi değil mi? ileri. Tamam. Hayvanlarda da oluyor mu reflü? koyunlarda var ya hep reflüden dolayı böyle mideleri ağzına geliyor. Evet, o bizim... geviş teknolojisi, o bir teknoloji ya hayvanlarda. De... Sen onu şey... zannediyorsun. geviş zannediyorsun. Yıllarca reflüyü bize geviş diye yutturdular Oktay. Kedilerde var mı? Ben geçen apartmanın önündeki bizim apartmanın önündeki kediye öyle ufak bir nasihat ettim. <gülüyor> ne dedin? Böyle geç <gülüyor> kö <gülüyor> diye Orada şeylerinden yiyordu, kurumamasından resim koymuşlar yani? abi kuru bu da. Bu saatte yeme ne yapıyorsun dedim. Bir de gecenin sessizliğinde o mahallede bir yankılandı. Kıtır kıtır. Deli nasıl? adam diye <gülüyor> Adam çıkacak. <gülüyor> Yapma dedim bu saatte yenir mi dedim. Bir de nasıl güzel yiyor. İnsanın canı <gülüyor> çekiyor. Hapur hapur. Valla müzik dünyasından üzücü haber deyince ben de boşanma haberi veriyorsun zannettim. Ay o da üzüntü verici. Ben bir taraftan da Atambos, Kenya West'le Kim Kardashian. Al Kim buyur burada ya. Kardashian Kenya West hakikaten <gülüyor> e, ne olmuş e, boşanacağı ya? iddia ediliyormuş. Ee, İddia edilmenin ötesine geçti çünkü o çok karlı bir birliktelik ya onlar boşanmazlar. Şimdi her şey Ş basıyorlar şu Şükran gününde yok. oldu Egeciğim Şükran ha, gününde he. şimdi bunlar hep beraber git Şükran günü ne demek bir ailenin birlikte olması gerektiği en önemli günler. Zaten kaç kere birlikte olabiliyorlar. Aynı bizdeki bayram ha, bayramın aynen. ilk günü gibi. Bayramın ilk günü ama şeye gitmiş Kanye West ne? E, ailesiyle geçirmek yerine arkadaşlarının yanına. ben işte e, Roger'larla şeye gideceğim diye. Ee, ne derler ona bizim orada bir şeyin ne derler partisi mi var partisi, mi, doğum rapçiler mi var toplanıyoruz mu demiş Aa, işte. birkaç rapçi arkadaşlar. biz rapçiler <gülüyor> toplanıyoruz ee, kim gidiyorum ben falan mı demiş kim Onları... geliyor Kanye ee, bir rapçi arkadaşlar onların şey grubu var ya rapçiyizbiz.com diye net değil miydi o ya, ya nokta netti pardon özür dilerim anlamamışlardı komu niye anlamadı var <gülüyor> bilmiyorum ama <gülüyor> net. Önce bizdi sonra net oldum ee, Rapçiyiz biz nokta netten Onların işte yıllık Bayi toplantısı gibi bir, yer, bir şeyleri varmış Ona hmm. gitmiş işte öyle. Aman, valla çok da büyütmemek lazım Ama belki. o kadar sofra hazırladık Kim kardeş yanına O kızılcık şurupları Falan filan hepsini ellerine. Aslında öyle sen bakıyorsun da o kız Hamarat bir kız yani Oturdu sinirden bütün hindiyi yemiş zaten Hamarab tabi canım buradan şampanyayı patlatıyor, bu böyle bu tarafa doğru orada bardağı onu, şey. Onun orada bardağı gerisinden dolduruyor. <gülüyor> Geçen Mayıs'ta evlenmişler, 17 aylıkta bir e, kızları var. Melek var tabi. Onun da ben o, o kıza üzülüyorum. O kızın ben. da ismini almış olalım. Northwest, Northwest değil mi? <gülüyor> e, ne olacaktı babasının soyadı West, çocuğun adı North, Northwest. Ee, Aynoşmuş. Ama duruş. ne ispirimi? Ben hiç bilmiyordum o esprinin öyle olduğunu. Yani işte iyi senin mesela yani öyle soyadımız yok Allah'tan yani. Rahat ettik ya. Doğukan Manço, Batı Manço gibi yani. Ha. Ah aynı aynı. Espri aynı. Ne oldu? Derin sessizliklere gömüldü. E üzüldük boşanıyor mu diye böyle bir dakika net bir haber değil. Bir dakikalık saygı duruşuna bulunma değil. teklif etti Oktay Demirci. Ben de size saygı duruşum. Şükran tutuşurum. günüyle ilgili bir sonuç olabilir Fahir. Yani Şükran günü yemeğine gelinmemesi. Biraz Kanye West dinleyelim o zaman ya. Yapma be. Vallahi, sabah sabah. orada Morday'ı dinledik şimdi Kanye West dinleyeceğiz. Ama bu güzel. Oh she's a gold nigga. Bu mu güzel? Hepçi arkadaşları var mı bu şarkıda? Tabii Jamie Foxx var yanında. Ba Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Kalasların uzunluğu 3 diyenler, 3,5 diyenler toplaşın. Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Hoş geldiniz hepiniz. Buyursunlar efendim. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Bak biz üstümüze de bir şey verdin. Yemin ediyorum. Ee, o şeyin ağırlığı altında eziliyoruz Kalasın diyeceğim ne kelimeyi getiremedim Yani bir üstümüze sorumluluk görüyorsun Ne oluyor ne bitiyor Oktay bütün sorumluluğu sana Ya bir şey soracağım sen yine hasta oluyorsun Ege Bir elinde kibar bir mendil ee, hafif, bir hafif hafif silmeler Yani, ya yani de değil. özeniyor musun Hasta olmaya de... sen ya Boş geçirmek istiyorum ben özendiğim her şey Başıma geldi zaten gözlüklü adam olmaya Özeniyordum Aldım. Ondan sonra özenmekten çıkıp da mecburiyet haline gelince bir can sıkıntısına dönüştü. Necesi? Şimdi az önce bir sileyim de gözlüğümü çıkardım bütün dünya şey oldu yani Hayır, si yuvarlaklar birbirine geçti. Si Astimat hastası aslıma. Silmiyorsun da yani kenarından şöyle hafif ha, indikin mendili ya. dokunduruyorsun. Dokundurup kumduna. dokundurup çekiyor benim de sonra ince hastalığa yakalandım da <gülüyor> orada ara ara yokluyorum. Kendimi. Hayır senin böyle çok naif bir duruşun olsa diyeceğim ki tamam bu adamın çok naif burun silmesi bile naif falan diyeceğim de normalde senin böyle Hınkra hönküre onu bir temizlemen öyle bir şey bekleniyor ama sen bundan ziyade küçük dokunuşlarla pıtı pıtı böyle sanki bir bebeğin Ay, tamam dokunuşum yediği olmuş bir olursan, bebeğin çenemden akana kadar hiç şey yapmayacağım siz uyarana kadar gidin <gülüyor> e, çenelde bir şey var. İdine işte dikkat et bak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muhsin Akba. Oh, bu açıklamış sefer söyleyebilene madalya takıyoruz Çukurova Üniversitesi'nden. Buyurun. Teşekkür ederim. Kış Ay aylarında wafflecısı vardı oranın Hatırlıyor Allah musunuz? Şahane oldu. manzara. Yani her <gülüyor> üniversitedeki diyelim az. Akdeniz Üniversitesi'ydi. Ay canım Çukurova Üniversitesi böyle tepe gibi bir, her yayla gibi bir, bir yerde. Diğer üniversitede bir <gülüyor> En doğrusunu varir söyledi. Her, her üniversitede bir wafflecı var. Yalnız hakikaten Çukurova Üniversitesi'nin o vaflıcısı. Akdeniz ya. Yok canım bu Çukurova değil mi? Tepelerde bir yerdeydi böyle kocaman. Orada Çukurova. Tamam. Tamam oradan baraja mı bakıyordu? Bir şeye bakıyordu böyle. Tamam. Orada vaflında mesela acı çikolata kullanıyorlardı. Güzeldi. <gülüyor> Üniversite vaflıları diye belgeselim var. Valla Muhsin Hoca da öyle demiş. Güzel yiyeceksiniz demiş kış aylarında. ve orada güzel manzaraya karşı waffle yerse herkes sağlıklı olur. Çok Soğuk haklı. Al... ettiysen o sene Ege hiç hasta olmamıştı. Evet. Oldu mu bakayım? Evet Hiç. olmamıştı. Üniversite vafolu yemiştim çünkü. <gülüyor> soğuk algınlığı, <gülüyor> soğuk algınlığı ve gripe karşı ee, güzel besleneceksiniz. Özellikle yoğurt ve soğan demiş. Yoğurdu ve soğanı aynı potada eriştin mi? Soğanı bir... ince ince kıy, at yoğurdun içine. Cacık yemeği biliyorsunuz. Buna başka bir isim vereceksin. <gülüyor> yani bir yani orada bu... cacık yemeyi biliyorsunuz dönüp gittin mi? Son cümleyi bağla öyle. Yoğurtlu soğan yiyin işte en güzeli. O çünkü soğanın bir acılığı vardır ya asit tarafı. Yoğurda nasıl, sarıms nasıl sarımsak Heh? konuyor? Hah sarımsak, sarımsak koyuyorsun. Soğan, aynı familyadan değil mi Oktay? Aynı. Ee, aynı, Yeşil suvan mı acaba kuru suvan mı söyleyeceğim? <gülüyor> ben onu şey yapıyorum. Herhalde kuru suvan. Da, soğan ya, soğan. Soğudun mu Fahir benden gözleri küçüldü bana arkadaşlar. Şey oldum böyle bir, bir rahatsız oldum. <gülüyor> rahatsız ya. Rahatsız oldun değil mi? Kuvvetlendirici besinler almanız gerekiyor arkadaşlar demiş. O şey var ya tepede en tepede bir yer var değil. Vafılcıyım şey, diyorsun. Vafılcın <gülüyor> hemen ilerisinde. Vafılcı da basın toplantısı düzenlemiş. Oraya diyorsun. çıkmış soğanın ile pişirilip nar ekşisiyle terlemeye bırakılarak hazırlanan Af soğan mi? kebabının gribe karşı birebir demiş şeyi var. Terlemeye bırakmak var. ne ya? Aa, ben onu çok güzel yapardım ya. Nar ha. ekşisini koymadan. Terlemeyi bırakma dediği sulanması mı acaba? Tabi sulanması biraz ölecek. Bırakacaksın evet. onu böyle o, ölecek şeyler. O terleyecek olafif. Hakikaten yarım ekmekle yersin iki kaşık şeyi kıymayı Bandıra bandra. Ondan sonra ve de demiş bol bol demiş gerçek meyvimi gerçek mevsiminde gerçek meyvelerden yiyin demiş. Çok teşekkür ediyoruz musluğunucumuz e, hakikaten önemli şeyler bunlar. Bol bol yiyin demiş. Yiyor musun sen meyve? Ben ne meyve. Yiyin. Ay, Ay yarın bıraktığı mandalinaları yiyorum biraz. On dışında meyve. E sen zaten hayatını çocukların yarım bıraktığı evet, şeyleri o. tüketerek geçirmiyor musun? Allah'tan diye? biraz meyveye yöneldiler bunu. Allah'tan biraz yiyor çocuklar da. Yani hakikaten. biraz ya. çok çok kritik bir şey yani hareket. Yok, aç kalır yoksa. Aç kalır, aç kalır. Bu adam aç kalır Zaten değil mi? Zaten bu Selin'den dolayı değil. Selin maşallah hiç bırakmıyor da Ali'nin sayesinde bugün, değer bugün ayaktayım hakikaten. Bazen bakıyorum şu makarnadan bir kaşık daha alsın da gerisi tam bana kadar diye bakıyorum. Sizde Fahir? Bizde derken? Bol meyve yeniyor mu evde? Bol meyve yenir. Bol. Ciddi söylüyorum. Meyve ya, her evet. akşam bir leğen. <gülüyor> fire soyar Fahir soyer bıçağın belini Herkes kendisi mi soyuyor meyveyi? Yoksa Bakıyoruz. Kim soyacak? iki kişiyiz zaten. Atlas'a veriyoruz. O soyuyor küçük küçük. Küçük bıçağıyla böyle böyle yapıyor. Gül şeklinde yapıyor. Yazılmayan kurallar gereği o iş birinde midir diye soruyor. Yok canım. Herkes kendi imkanı ölçüsünde soyar. Bir tek kestane eğer meyve dünyasına giriyorsa, kabul ediliyorsa. Hı. Kestane şey dışına tutulur. Kestane meyve ise çok güzel bir meyve. Onlar evet. herkes kendi kestanesini kendi soyar. Ama onun dışında. Hadi tabii. Esas kestanede bir kişinin yapması lazım. Çünkü o sıcak olduğu için insanın eli de yana yana. Kestane çünkü bir süreçtir. Alcan baştan sona kadar götüreceğim, ta ki doğru. ta ki olacaksın. O adam yiyinceye kadar ya da kadın karşındaki işte ikram ettiğin kadar. Ne oldu? Ağzım mı sulandı Fahir? Vallahi biraz acıktım galiba ya. <gülüyor> ya yani kestane tık deyince edeyim. yoksa böyle mandalina ile sabah coşkusu yaşamıyorum. İçimde bir kekremsi his uyandırıyor mandalina ama mesela şu anda bir kestane olsaydı da yiyin y yenirdi doğru. Peki e, mandalina'yı piskevitle yemenin bir İğrenç zararı var mı şey. En güzel şey Dünyada bebe bisküviti ve mandalina. Arasına sıkıştırılmış mandalina Araya dilimleri sıkıştır, mi? üstüne koy. Tapas gibi. <gülüyor> Efendim bunlar da hazırladığımız bebelere tapaslar Valla çirkin bir şey BG. Yok yok çok güzel bir şey. Hiç öyle demeyin. Ne, ne En güzel besin. Bisküvit ve mandalina. Piskevit, mandalina mı? Bisküvit üstüne mandalina dilimleri. Valla içim bulandı ya. sabah Şu anda, sabah anda bütün bakın dilim... çekirdeksiz mandalinanın zirve yaptığı dönem. E zaten mandalinaların alayı çek... Bütün meyvalar çekirdeksiz ki. çekirdekler başlayacak. Yani ondan sonra da mandalinadan tadalama Neye alamalı. göre başlayacak Ege? Bilmiyorum bir yörenin mandalinası çekirdekli oluyor o işte bir aydan sonra O senin dediğin şey e, king mandalina dediğimiz Kokulu kokulu olan o bol çekirdekleriyle ünlü Ama onda evet. bile çekirdek kalmadı Şu aralar kalmadı. İzmir mandalinası var bizim bana Hasret gidiyor <gülüyor> Bunu da kumru diye yiyeyim diyerek Mesela Bu saat kulesi <gülüyor> diyemiş gibi onu. Adamlar senin İzmirli olduğunu biliyor mu? Her <gülüyor> şey İzmir diye satıyorlar <gülüyor> ya, onu İzmir avokadosu <gülüyor> <Aa>, Ver bakalım <gülüyor> diyorum <gülüyor> Bu saf bu saf valla yemin ediyorum saf Geçen gün bir İzmir tabuğu aldım Mis gibi çıktı valla İzmir salça İzmir hazır Sen Sonra şey bana. alırken de diyor musun şey diye İzmir'imiz güzeldi Tabii canım kasada diyorum Mesela hiç kimse nerelisin diye sormaz ama ilk başta kendini tanıtırken İzmir'imiz güzeldir diye lafa girer Ya geçen pazara gittim Çok özür dilerim geçen gün <gülüyor> Estağfurullah fari <ederim. gülüyor> çok iyi yapmışsın Sohbetimizde <gülüyor> Sohbetimiz en, <gülüyor> en güzel yabancı. noktaya gittim Şef ta hep alta koyunmuş terbiyesiz. <gülüyor> Ay pardon, sürprizini kaçırdım. <gülüyor> yok vallahi. Hayır esnafın bu nereli olduğunu merak etme durumu var ya. Ben de normal. Çok mandalina konusu açılmışken şey. özgü bir şey öyle olmayabilir ama. Hayır, neyse. Yani mandalina portakal alıyorum. Çok hiç de böyle bir şeyim yok. Çok da sorgulamadım adamları. Böyle bir sohbet ortamı da yaratmadım. Abi nerelisin diye sordu. Kese ya de... kağıdını doldururken mi ha? soruyor bunu? Ya işte torbayı doldururken soruyor. Ben dedim biz hep buralıyız dedim. <gülüyor> <gülüyor> bir, biz Endişim hep dönerciiz dedim. Hakikaten var. uzamasın. <gülüyor> sohbeti de daha bir noktada da keselim diye. Biz hep buralıyız dedim. Hep dediğin, ha? Anne tarafı, baba tarafı anlamında mı? Ya Nasıl? işte hep böyle sülalecek buralıyız. Ya işte diye. sorgulamasın diye. Sorgulamasın. Şey yaptın mı Fahri? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gözlerini kapatıp kafanı salladın mı? Biz hep buralıyız derken. Biz hep buralıyız. Kafamı yana doğru. Yana doğru. Bir eziklik de vardı. Konuyu kapatma hareketin Yani yazık falan diyecek. Olsun falan diyecekti. Neyse en fazla o kadar der diye bekliyorum. Sonra nedense adama karşı bir mahcubiyet hissettim. Sanki yani yalan söylüyormuşuz gibi falan diye. Ben de şey dedim. Ulu büyük dedelerim dedim Adanalı. Sen kendi kendine devam ettiriyorsun. Adam sustu. S yani e susmuştu ama... Aran aranmışsın. O 5 saniyelik süreçte ben bir mahcubiyet hissettim. Yani niye adama böyle bir sohbetini yalan... Sohbetini kesiyorsun. Yani, sohbet, yani sohbetini de kesmiyor. Yalan söylüyorsun. Biz hep buralı. Hep buralı değiliz işte yani. Adanalısın. E sanki ben burada Adanalılıktan utanıyormuşum gibi böyle bir şey anlaşılmasın. Böyle kendi içimde bir tartışmalar falan 5 saniye sürdü ve şey dedim, ulu büyük dedelerim Adanalı dedim, ben bunu dememle beraber adamlar bekledikleri fırsat, ayakları verdim, idrar, verdim. falan dedi, dedim anlamadım, çünkü altyazı geçmedi o esnada, evet işte çünkü sonra bu bir yer hep söyledi şey. işte oradatının yapınca biliyor musun dedi bilmiyorum dedim o yakın bayağı dedi neresi dedim orası, 150 kilometre Adanı. iyi dedim 150 daha gel zaten Ankara'ya geliyorsun Sonra... Dedin mi fail? Diyemedim. Hı -hı. Bunlar Çünkü geçiyor. onu desen o da bir şey olacaktı. 5 saniye sonra onu da yok yok 300 kilometre gelmen lazım. Hayır diyecek. sonra da zaten, zaten trip yaptılar şey diye. Ha. O bahsettikleri yer neresiyse bilmememden ötürü... Bir de şey diye hakir görüldüm Hani böyle bir cahil oraları falan da bilmiyor Birden yani. bütün pazar esnafı toplanıp Gülüştü mü sana karşı Etrafımda bir halkı oluşturup beni parmaklarıyla göster Linç e, resmen sosyal linç Linçe uğradım ben bunu burada paylaşmak istedim Sosyal medyada linç bence cesur olman lazım Hı. Aynı pazara aynı gün tekrar git Gideceğim akşam ne bir daha biliyorum baktım dediğiniz her 150 km değil 170 50. km <gülüyor> Yalnız. Yalnız Orada da gene bir ara yol çıkar falan gene haksız duruma düşersin Ne fari? ciddi fire bu Mandelina portakal. Çok güzel elması da vardı da almadım nokta. Keşke İzmir alsaydın. <gülüyor> İzmir mandalina. Ben bundan sonra ne diyecekti? Çeşme diyecek, Galiba şey diyeceğim diyecekti. ya ben İzmirliyim falan diyeceğim ya. Bilmiyorum anlattığın hikayeden doğru sonuçlar çıkarabildik mi? İkimiz de farklı <gülüyor> alanlarda sorular sorduk Fahir. Pek de alakası yok. Sorduğum psikolojiyi <gülüyor> e, senin şey. Ama hikaye. ben galiba İzmirli kullanacağım, kartımı kullanacağım. Frankfurt'luyum desem sen. Orada abi da çok daha az sohbet konusu açmanın daha şey ne güzel sen Almanya'dan geldim diyordun bir dönem. Ediyordum Programda işte. da söylüyorduk hatta. Çok güzeldi o. Onu, sen devam ettirsen. Edeyim değil mi? Edeyim, değil mi? Almanca falan de. konuşmaya başlarsa da çok küçükken gelmişiz biz falan dersin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dersin yani. Şey Almanca diyeceğim ya babam bıçak fabrikasında çalışıyordu. Gersenkirşen'de bıçak fabrikasından çalışıyordu. Ben de Carter'dan sonra <gülüyor> Aa, ayrıldık oradan yani. Büyük abim cimnazyum mezunu. Hah böyle ya, daha Bitti abi. gitti işte ya. Gerçi oraya da yer verebilir ya verir de aman süper, süper kaç kilometre diye söyler yani hatta orada 42 kilometre diye kaç bırak <gülüyor> <Bu mandalini gülüyor> diyor, <portakaları falan. gülüyor> yerde mandalinalar portakalları falan <gülüyor> niye gitti o adam ya diye <gülüyor> <gülüyor> babanın Aa. şey sahnesi gibi yerde portakallar yuvarlanırken fahişe baba vurulmuş hatırlarsın baba Ayy, baba filmi sahnesiydi. Nereden de, aklına geldi sabah, sabah. Neydi o şeyin adı? Vito Corleone mi Don Corleone mi? Yok yok şeyin oğlunun adı neydi? Vito ha öbürü Ölüm. Johnny miydi onun? Johnny Johnny. Ah o Johnny. Haylaz çocuk Serseri bitirdi bütün güzeli mahvetti. Çok üzdü o kadını çok üzdü. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Güzel şarkılar dinledik kar arka arkaya. İçimiz neşe doldur sevgili sanatseverler. Modern sabahlar devam ediyor. Esprilerle şakalarla buyursunlar. Buyurmayacağım Ege'cim. Sırf sana inat tamam, buyurmayacağım. Tamam o zaman buyur Coldplay. Ay yapma dur. Yapma yapma Her tamam. Her şeye yapma. verecek cevabım var. Her konuda çalacak şarkım mı Coldplay'in yeni şarkısı falan çıkıyor diye okumuştum çıktı. ben Fahir. Çıktı çıktı çıktı çıktı. Sen çıktı. bitiriyor <gülüyor> müziği dedim bir şey dedin. Son dedi ya bunu çıkarttık. Bitti gitti dedi ya. Bundan sonra Coldplay mazide kalmış. hoş en son bir sedaymış. Yani Ha Ha O, o Gedi işte Çünkü şey olmuyoruz abi Eee Cüce gezegene Dev yolculuk var Aman haberler Haberler Plütona mı Ha Plütona Amerikan havacılık Ve uzay dairesi parantez içinde NASA. Parantez içinde ee, 44. Cüce gezegen Pluto'ya gitmek üzere. Ulan yılların çeyine de artık hakikaten böyle bir eziklemek de bir yere kadar ya. Çok hakikaten şeyim bozuluyor ya. Asabım bozuluyor. Ama madem cüce cüce diye konuşacağız almasaydık o zaman gezegenden arasına. Hayır bir arasına. şey söyleyeceğim. Game bir of attılar... da şey var adam neydi adı? Tyrion. Tyrion. E, o da yani bakacak olursak. Cüce ama yani alıp götürüyor bütün olayı götüren adamlardan bir tanesi Ya şimdi yani. Amerika karar veremedi bu Plüton'a. Hmm. Şimdi kendileri keşfetti ya Plüton'u. Evet. Ilk Neyi keşfettiler ya? Plüton'u onlar buldu ya. Amerika buldu Plüton'u. Nasıl biz edin ki Ondan önce tabii Müslümanlar <gülüyor> da bulmuş olabilir ama Amerika'nın çeyidir Plüton. Aa burada bir tane daha. En uzakta bir tane daha var. Onu niye saymıyorsunuz falan ha. diye. ilk çıkışı Ha, ha öyle mi? Sonra tabii, saylanmaz dediler. Tabii. Ondan sonra bir kendi ya biz onu çok abarttık galiba falan dediler. Hmm. Ondan sonra bir yani öyle bir kararsızlık var yani bu ya konu. Şimdi ne gönderiyorlar? Şey yok mi? yok 2006'da yeni ufuklar. Bunu İngilizce'ye çevirsene. Bornova Anadolu Sesi yedek listeden giren arkadaşım. Neydi o İngilizcesi? Olan. Everybody's New Horizons. New Horizons evet. Uzay Servisler olacakmış. Salı, Perşembe ve Pazar günleri açıkmış. 2006'da yollamıştık dedi. Ee, yeni ufuklar yani New Horizons 4.8 milyar kilometrelik yolculukta enerjisi bitmesin diye uyku moduna yani sleeping mode dediğimiz modda gönderilmişti. Ee, ha, gönderilmiş. Gönder 2006'da gönderildi. Şeker Şanlarımız kardeşim. Tabi. Ne tabii. yaptılar ne ee, saniye... Kafalarına göre oraya buraya gönderiyorlar. Biz yani bu şeye de kuyruklu yıldızı inecek aleti de indikten sonra haberdar olacağız. Ee, Tabi canım bizim oraya buraya bir sürü şey Fırı oluyorlar. Fırıl bir şeyler var tepede demek. ki ee, Bunlar gizli gizli de bir şey göndermiş olmasınlar mı? Ne arada. mesela? ne bileyim, öyle robot intergalaktik bir şeyler falan filan orada bir şeyler yapıyorlardır hiç haberimiz yok 8 yıllık uykusundan uyandı New Horizons yani, yeni günaydın okutlar, diyoruz kimse 7 ay Pluto'yu inceleyip dünyaya birlikte çektirdiği fotoğraflardan gönderecek demek bunu Pluto'nun tekrar gezegen olması bu yüzden şimdi sen Aleti gönderdin. Evet. Arada Plüton gezegenlikten çıktı. Çıktı aynen öyle. E şimdi diyecekler ki adama bu dünya kadar masraf yaptık gezegen bile değil. Hop bir masa hmm. başı kararıyla tekrar hmm, gezegen, gezegen haline yapıyorlar. geldi. Bir de kafa karışıklığı şeyden de olabilir Faiz. Yani Plüton şimdi e, bu Avrupa Uzay Ajansı gönderdiği kuyruklu yıldızı indirdi kondurdu bir şeyler falan. We have just landed. Ya. Şimdi Amerika biraz şeyde kaldı, gerisin geriye. Yani. Geride kaldı, biz daha uzağa gideriz diye. Evet. Bir ezilendiler. Biz de Plüton'dan fotoğraf getireceğiz Ama öyle zaman. hareketli şey göktaşına şey indirmek de. Evet, evet. Yani, değil. yani. Siz Orada diyor şeyi? Şey? Ne? Dünyadaki ağırlığı o aletin 100 kilo olmuş. Hı hı. Yıldızın üstündeki ağırlığı 1 gram. Ne diyorsun Ege Ondan sonra sekti falan diyorlar. Esnekecek de bir gramlık şey orada yer çekimi yok. Bir şey yok. Ona göre bir gram ayrı. <gülüyor> Süremiz var daha devam edebiliriz <gülüyor> Bize göre bir gram, gram. ayrı. Herhalde ee, anlamışsındır bu bilim açıklamasını. Neyse oradan ne, bize ne gönderiyor? Manyel gönderiyor. Fotoğraf. Hayır manyel gönderiyor. Manyellerin dünyamıza ulaşması da 4 saat 25 dakika sürüyor. İyi. iyi gayet güzel ya. İyi, ondan sonra oluşuyor. inceledikten sonra e, Cüce Gezegen Plüto'yu enerjisi bitene kadar... E, uzayın derinliklerinde ilerlemeye devam edecek e, Amerikalı astronom hakikaten doğru söylüyormuşsun ya Yani bu arada Amerikalı astronom e, Clyde Tombaugh diye bir beyefendi var biliyorsun kendisi evet. çok emeği geçti hmm. Plütoda onun da küllerini göndermişler bu arada ne? Pluto'yu bulundu adamda kendisi adam vefat ettikten sonra yakmak suretiyle küle döndermişler Pluto'na mı göndermişler? E, dönderdikleri külleri de Pluto'na göndermişler Bari onu kül olarak gönderme de, adamlığın bir parça gönder, bir şey gönder, belki orada organik bir yaşam olur, bir şey olur. Yani, değil mi? Adam, yani en büyük gurur. Şimdi külünde zaten gezegen, kül içinde. Bir parça dediğin saç falan gibi bir şey mi? Ya, ya. Do dondur adamı mesela, çak orada. Orada bir... <gülüyor> adamı orada. Or ne olacak? Donunca lezzeti gidiyor be biliyorsun lezzet kaybı oluyor. Biliyorsun çok şoklayınca lezzet kaybı oluyor. Ama yani zaten kül için içinde gezegene bir daha bir avuç kül daha götürmeye gerek yok bence orada adamdan bir hayat üresi, bak daha güzel adamdan bir, üresi bir hayat şey üresi ne diyor. demek ya ya onun üstünde şey vardır bir bakterisi vardır baktı Plüton Allah mümit gezegen falan diye coştu gitti orada bir şeyler başlasa ne kadar pozitif bir adam oldu ya bu sabah Ege yani o kadar masraf yaptıktan sonra diyorum hmm, Doğru söylüyorsun ama işte Düşünememiştir o zaman tam böyle biz demiş Aklımıza gelecekti de hareket ettikten sonra geri Ya da bunu yaktılar O zaman hiç plutona gitme diye bir şey yoktu Gittiler karısına böyle beyefendiye alabilir miyiz Bir kaşık almışlar zaten Kün, şey bütün külleri göndermiyorlar canım bir kaşık gönderiyorlar Kabını veremem demiş Kabının hatırası var Yoğurt kâsesini götürmüşler uzaya Adiya. Uzaya yoğurt almıştım. kasesinde çıkan ilk adam olarak geçiyor. Yoğurt kasesi gelmiş mi? Gerisin geriye. Biras kaseciçi. O NASA'da şey yenen çirkin. yoğurt zaten. En çirkin şey o yani. Ya bir yoğurt. Insanın hayatının yoğurt kasesinde bitmesi de ne kadar acıklı değil mi ya? Yoğurt kasesi. Hayatının bir kısmı yani. Güzel bir şey olabilir Fahir. Koca bir Nasıl hayat yaşayan, bilmiyorsun ya. Bari şeyler yani olsa. Yani yoğurt kasesi. Keşke yoğurt kasesi olaydı ha, diyebilirsin. Güzel yoğurt kasesi ise sesim çıkmaz. Hani böyle şeyler oluyor ya. Böyle toprak kaplarda ha, oluyor. Evet güzel. E, ya da cam kaplarda oluyor. Hı, çiftlik yoğurdu Sağlıklı. diyorsun. Plastik mi sen karşısın? Ya, plastik eğer böyle şeyse. Ama Fahir öyle ne plastikler var? Dört tarafı böyle tık tık tık tık yapılıyor. Ben onu tık tık tık şey tık, tık dört oldu evet. Yapılıyor böyle hiçbir şey olmaz Marka yani. veremiyoruz değil mi? Vakumlu. Bakımda da illa o markadan olmasına gerek yok. Ama o markaya be. çok benzer, daha şey güzel şeyler. Bence var. uzaylılar da görse hastası olurdu. Hakikaten böyle mi? bir şey nasıl yapmışlar diye hemen dikdörtgeni Dik... var, karısı var, onun yuvarlağı bile var küçük. 3 set böyle koyacaksın içine, göndereceksin onları. İç içe. Allah, ondan sonra uzaylılar düşünsün. Zor açılır gal yani. uzayda sıkışırsa zor açılır. Adamlar milyonlarca. <gülüyor> tahminime yıldır. göre zor evet. Hakikaten yani onu açamadıktan sonra da bir espri Ya açamadı. Özür dilerim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Programımızın son dakikalarına gelirken... Ee, ...Cuma günü Talat Alman'ı kaybettik. 5 Aralık Cuma günü e, bilim ve kültür insanı Talat Alman'ı kaybettik. E, hem de üniversitede odasında, odasında kalp krizi geçirerek... Mi? Tüm sevenlerim yani öğrencilerinin başı sağ olsun diyelim. Hepimizin başı sağ olsun. Evet, ee, Talat Alman Türkiye'nin ilk kültür bakanı ama... Ee, Yunusef Türkiye deyince de akla gelen isim. Gazetecilik deyince de akla gelen isim. Türkçe ve İngilizceye e, çevirileriyle de akla gelen isim. İşte Shakespeare'in soneleri mi? deyince evet. akla gelen isim. Shakespeare'in sonelerini Türkçe'ye kazandıran isim. Bilkent Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı'ydı. Aynı zamanda bir dekanlığı da vardı. Saygıyla anıyoruz kendisini. E, bugün saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak törenin ardından Yine saat 13.30'da Bilkent Üniversitesi'nde bir anma etkinliği düzenlenecek. Eee yarın da teşvik Camii'nde kılınacak öğlen namazı mütakip Edirne Kapı Şehitliği'nde aile kabristanına defnedilecek. Onu da duyurmuş olalım. Ee, Talat Alman'ı bir kere daha saygıyla analım. Programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Güzel bir şarkıyla veda ediyorum sizlere. Hoşça kalın. Bir mükemmel bir gün olacak.